Çıplak Ayaklar Açık Merhaba Açık Radyo dinleyenleri ben Duygu Ben Mihran. İki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız Açılışta Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda 2015 yılında gerçekleşen bir gösteriden ufak bir ses kaydı dinledik. Kayıt Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın Ters Okyanus adlı gösterisinden geldi. Dinlediğimiz kayıtta müzikleri Geven de yapıyor. Miran ve ben dans ediyoruz bu gösteride. Neden bu ses kaydını dinleyerek ve bu gösteriyi hatırlayarak başladık bu programa? Bu haftanın konusuna bir giriş yapmak için aslında. Bu sezonun ana başlığını alanlar ve hareket olarak belirledik. Dileyenler bu kaydı Açık Radyo'nun podcast sayfasından bulup dinleyebilirler. Bu haftanın başlığı ise su ve hareket. Ya da sulu alanlar ya da sulak alanlar ve hareket olarak belirledik. E, bu başlığı belirledikten sonra hem biraz bireysel tecrübelerimize döndük ve Mihran'la sohbet ettik. Hem de serbest çağrışım hikayeleri, atölyeleri, gösterileri hatırladık. Ve organize edebildiğimizde de yerel bir dansçı ve koreograftan bu başlık üzerine tecrübelerini hem bizimle hem sizinle paylaşmasını istedik. Bu hafta bu programı yaparken yanımızda çok değerli hocamız dansçı ve koreograf Aydın Teker var. Hoş geldiniz hocam öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Bizi burada bu programda ağırlamak çok güzel. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Beni hatırladınız, bu gösteriyi hatırladığınız için. Benim evet. için de ilginç, güzel oldu. Duygusal olarak da etkilendim. Bu sulu alanlar ve ya da sulak alanlar ya da suyla, bizim duyguyla geçmişimizi düşünürken aslında sizin yere batan sancıcındaki gösterinize, gösterinize öyle hatırladık ama onun öncesinde biz hem bu program başında dinlediğimiz parça Geven denilen Canlı olduğu Ters okyanus gösterimizde de suyla bir deneyimimiz olmuştu. Atölyelerimizde su kullanıyorduk. Pina Bağış'ın nefes gösterisinde de bir su kullanımı vardı. Ee, senesi duygusal sen bakmıştın sanırım. Evet. E, bir, bu, bu konu üzerine çalışırken daha çok gösterilerin bizi çektiğini fark ettik. Pina Bağış'ın nefes gösterisini 2003'te AKM'de seyretmişiz. Ünlü Alman koreograf. E, ve Pina Bağış işlerinde suyu Gerçekten yoğun ve e, e, büyük boyutlarda kullanan e, ve bize sahnede gerçekten e, çok etkileyebilen e, bir koreograf, koreograftı diyelim. E, e, diğer bir iş, Belçikalı koreografi Birmanda Kebus'un yönetmen ve fotoğrafçı aynı zamanda Ultima West topluluğuyla birlikte yaptığı Blush gösterisi 2002'de daha çok Sahnede video kullanımı vardı ama 2005 yılında bunun filmini de yayınladı. Açık alanda, deniz ve gölde gerçekten çok coşkulu, hareket kalitelerini görebileceğimiz bir filmdi. Çok etkileyiciydi. Tabii hafızamız bizi ters okyanusa götürdü. Bu gösteri Miran'la ikimizin mekan için yaptığı bir gösteriydi. Daha... Görünür olmaktan soyutlaşmaya doğru gittiğimiz, neredeyse suya dönüştüğümüz finalde bir gösteriydi. Ve tabii ki Aydın Teker'in Aulos gösterisi 1992 yılında yere batan Sarnıcı'nda seyredip çok etkilendiğim bir gösteriydi. O yüzden Aydın Hoca'ya ulaşıp bu hikayeyi birazcık konuşmak istedik. Ve birazdan üzerine e, muhabbet edeceğim. E, bir parantez açmak istiyorum. Miran'la muhabbetimizde aynı zamanda suyun e, somut oluşu kadar soyut oluşunu da demin dediği gibi atölyelerimizde çok kullandık. E, çok kuvvetli bir element e, ve aynı zamanda çok kuvvetli bir imaj. E, bireysel olarak e, akışkan oluşu, değişken, dönüşen oluşu, Kullanımında su gibi olmak, su gibi akmak, damlamak, yağmak, çağlamak, su gibi durağan olmak, kabarmak, dalgalanmak bu gibi e, kelimelerin e, dansçı olsun olmasın pek çok bedende yankısını e, ve hareket yelpazesindeki seçeneklerini çok hızlı bir şekilde e, dönüştüğünü ve eyleme geçtiğini gözlemledik. O yüzden e, çok etkileyici bir başlık. Ee, ay, i̇sterseniz şimdi birazcık e, buradan Aulos gösterisine geri dönelim 1992'ye e, Aydın Hocam. E, bir kere vatan Sarnıcı benim ilk defa e, akşam saatinde girdiğim hani normalde bir müze statüsü olan belli saatlerde girebileceğiniz çok özel bir yer. Bu mekanda nasıl e, buluştunuz? Bir oradan başlayalım sonra zaten sorularımız çok bu bu e, performans Aulus'un üçüncü performansı aslında ben e, 90'ların başından itibaren e, mekanda buluştum yani koşullarım öyle bir yere beni evirdi ve bu e, bunların bunun sayesinde her e, bir proje geliştirdim bu proje aslında aynı gün arka arkaya iki kez Gösterinin tekrarlanması ama hareketin özü dışında bütün elementlerin değişmesiyle gerçekleşen bir e, projeydi e, ve de e, her gösteriden sonra ben bir yerlerde mekan arıyordum yani hayatım mekan her gittiğim yere ben burada iş yapabilir miyim me dönüşmüş bir dönemimdi benim e, bu yere e, yerebatan sarıcı ikinci e, bölümü aslında gösterinin. Birincisi Eminönü'nde bir hurda mezarlığı ya da bir belediyeye ait bir garajı orada yapılmıştı. Ve de o gün ilginç bir gündü. Galata Köprüsü yanmıştı. Biz birinci bölümün sonunda canlı müzik kullandım orada. Ve müzisyenlerle beraber yollara döküldük ve Yere batan sarnıçına doğru yürümeye başladık. Çok ilginç bir durumdu. Yollar e, da trafik kanda bizim e, seyircilerimizle beraber ve sarnıç e, yani yere batan sarnıçını daha önce tabii e, bulduğum anda ve büyük bir şey vardı. Yani e, böyle bir yerde iş yapmak çok şahane ama bunun izinleri nasıl alınır? Nasıl? E, içine girebilirimi çok yardım gördüm. Yani özellikle Hilmi Yavuz o sırada sanırım belediyenin danışmanıydı, kültür sanat danışmanıydı. Ondan çok destek gördüğümü hatırlıyorum. Ve ilk böyle denemeye günlerce uykuyumadım. Danslarımı direkt sokamazdım suya. Kendimin Girip bir deneyimlemesi lazımdı. Çok piste içi. Yani hiçbir şey görünmüyordu. E, bir arkadaşımdan e, balık adam kıyafeti buldum. Ve bir, bir gün e, oraya <gülüyor> işte e, Şemlem Aksam yanımda işte Ayşe Alev. Biz e, büyük bir heyecanla gittik. O kadar korkuyordum ki yani altında ne vardır yani bir Hayvan var mı, ısırırlar mı falan diye. Sonra içine girince tehlikeli olmadığını fark ettim. Hatta böyle turistler çok şaşırdılar, fotoğraflar çektiler. İşte ben yavaş yavaş balık adam kıyafetini çıkardım. Öyle cesaretle girdim. Ve e, burada çalışmaya karar verdim. Yer çok büyüktü, çok çok... E, etkileyiciydi. Yani biraz da korkutucu benim için. Çünkü bu kadar muhteşem bir mekanın içinde biz ne olacağız diye. O arada dansçılarım ben yani Aloalo'su başladığımda bir dansçıyla başladım. İkincisinde Oktay Keresteci onun bir parçası olmuştu. Ebru Altahun Bayla Oktay Keresteci. Bu üçüncüsünde dansçılarım artmaya başladı. Ama bu hala yeterli değildi. Olcay Karahan, İbrua işte Humbay, Sibel Sürer Devlet Balesi'nden o da bize katıldı. Fakat son dakikada Sibel'in yani bir hafta önce den gösteriden sakatlandı ve doktor dans edemeyeceğini söyledi. Ben böyle ne yapacağımı çözüm üretmeye çalışırken. Yılmaz Zengel benim yardımıma koştu ve bir gecede bana bir bot inşa etti Fiber'den. Ve ben e, e, Sibel'le olan kısmı botta botun dengesiyle yani bütün işçi minimal, en minimal şekilde e, bütün dansı sürdürmesini için çalıştık. Yani bütün çok zordu. Çünkü botun dengesini bulmak, onun üstünde hareket etmek... Ne kadar minimalde olsa hep böyle birinci işte strateji düşerse ne yapacağız? Şöyle olursa ne yapacaklarla geçirdik o provaları. Ee, ya Tabii ki çok şeydi. Ee, hiç kolay değil. Yani su aslında belki işte iki, iki karış falan vardı ama yani bütün dansı o suyun içine adapte etmek ve e, dansçıları yerleştirmek. Ve e, çok zaman aldı. Yeterli dansçı olmadığı için ben de onun bir parçası olmak durumunda kaldım. İçindeydim. Ve gösteri çok e, ilginçti. Yani insanlar bir kalabalık oldu. Ben dans ederken ay ayakkabımın, deniz ayakkabısının teki ayağımdan çıktı. Su çok soğuktu. Yani böyle hiç hatırlamıyorum. Ben yani... de onu merak ediyordum. Ne kadar soğuk olduğunu suyunu merak ediyorum. Çünkü ben baya böyle havada buharları, dumanları hatırlıyorum. Yani seyrederken soğuk bir suda olduğunuzu düşünüyordum ben de. Evet yani ama insan tabii sadece şeyi hatırlıyorum. Yani ayakkabım ayağından çıktıktan sonra o suyun soğukluğunu algıladım yoksa izleyici suyun suyla bütünleşmek ya da suyla yani anlaşmaya çalışmak o kadar zordu ki yani ağırlaşıyorsun, dengen bozuluyor. Bir yandan bir yandan da belli bir sistemi e, takip etmeye, belli kuralları uygulamaya çalışıyordum. Hala onu hatırlıyorum. Sonunda gösteri bitti. Hatta böyle izleyiciler işte çok e, yani heyecan verici olduğunu hatırlıyorum açıkçası. Yani ve e, bir daha mesela bu gösterileri hiçbir zaman bir daha tekrarlamıyordum. Sadece bir kez olup bitiyorlardı benim için. Böyle bir e, yolculuktu ama heyecanlıydı. Evet o programını hatta e, belki paylaşacağız e, bu e, tanıtımını yaparken bu programın. E, Flyer'in de bu tanıtım kağıdında. Hareket birimi dışında bütün öğelerin değişimini gerektiren ve böylece sürekli yinelenen koreografik gösteri. Tek bir açıklama var. E, ve gerçekten bu gösterilerin tekrar yapılmamış olması şu anda bakınca çok ilginç geliyor. O zaman e, sürekli tercihiniz bu yöndeydi yani. Evet yani bu bir çeşit galiba e, bir çeşit öğrenmeyle yani araştırmayla ilgili bir bakış açısı. Yani büyümek, paylaşmak yani özellikle yani ben koreograf olarak gelişmeye çalışırken tabii dansçılarım da beraber büyüyorduk. Yani hep beraber gelişiyorduk ve de izleyici için de ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan önceki kısmı e, Hurda Mezarlığı'nda bütün yani bir yığın harabinin içinde ama çok e, tarihi kostümlerle böyle insanlar Dans ederken birdenbire yerinin altında, sarmışta başka bir şeye dönüşüyor. Ama adımların özü aynı hala. Sözler var, onlar hala aynı kullanılıyor. Bir şey değişmeden. Yani bu, bu ilginç bir projeydi ve e, çok e, şey öğrendiğimi düşünüyorum bunda. Yani o diğer elemanların etkileri bir hareket üzerinde ve yani mekanın nasıl bir şey olduğunu, müziğin ne kadar etkili ve güçlü bir şey olduğunu, hele hele bir de su gibi farklı şeylerin içinde olmak tabii ki yani heyecan vericiydi. Çok çok öğrendim, öğrendik diye düşünüyorum. Bunun üçüncüsüydi, dördüncüsü Belçika'da, Anvers'te, Kültür Başkent'inde, bir tütün deposunda ve ince. E, bu festival için inşa edilmiş bir geminin içinde oldu. Beşincisi de Amerika'da bir çocuk parkı ve Brooklyn Köprüsü'nün altında sonlandı. Ve oraya kadar her zaman böyle bir şeydi. Yani olağan gelişen ve yani hayretler içinde kendimin de izleyip fark ettiği bu değişim. Ondan sonra birdenbire tamamdı. Zamanı halletti, kendisini kapadı. Ondan sonraki zaten çalışmalarım başka bir yere doğru döndü. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum hocam, bunun prova sürecinde yere batan sarıncındaki gösterinizin, mesela saatlerde yine turistlerin olduğu saatler miydi, gece mi çalıştınız? Hani onun süreci nasıl oldu? Dansçılar suya giriyorlar, çıktıklarında üşüyorlar, havlu. Hani o aslında o pratik dönemi hatırlıyor musunuz nasıldı? Vallahi şimdi o, soru çok ilginç sorduğun zaman. Aa, sanırım güncüste çalıştık, gece de çalıştık. Yani e, Siberle özellikle ayrı epey bir prova yapmam gerekti. Çünkü o botun iki ucunda ipler vardı ve birileri son derece yavaş bir şekilde çekiyorlardı. Yani o o o hareket çekilirken nasıl yapacağı ile ilgili tabii ki hepimizin bornozları falan yanımızdaydı ama onlar o kadar hayat, aklından Çıkmış ki yani şeyi hatırlıyorum tabii yani bornuzlarla olduğumuzu mutlaka bir sıcak bir yerde üstümüzü değiştirdik yani öyle e, hatırlıyorum ama bak çok ilginç kısmını hatırlamıyorum sonucunu hatırlıyorum o işte George Eliot'te yani müzik vardı ve çok etkileyiciydi. Yani her şey çok etkileyiciydi. Akustikle beraber insanlar, kalabalıklar filan. Ee, çok yani uz, kısmı, büyük bir kısmını hep, yani işte hangi bölümleri nasıl dağıtırız ve ne kadar çok izleyiciyi nereden seyrettireceğiz kısmında epey zaman geçirdik. Suyun zaten kendi zorluğu, yani e, harekete kattığı en, farklı enerjiler bizi yeterince e, zor, yoruyordu aslında Hı. ama bir yandan da büyük bir çalıştı diye düşünüyorum şu anda bile düşündüğüm zaman ama şey ilginç yani bu mesela e, var olan bir hareketin hareket e, koreografinin bir mekana yerleştirilmesi kendi başına çok özel bir şey ama işte yani o onunla Mekana özel olarak var olan bir mekana bir iş yapmak arasındaki farkı şimdi çok çok net bir şekilde görüyorum ve bu hmm. bunun da çok değerli olduğunu görüyorum. Yani her birisinin kendi içinde e, bir katkısı var ve e, yani ayrı ayrı tabi çalışılır şeyler bunlar ve de. E, İyi ki, ki deneyimlemiştim diye düşünüyorum şu anda. Yani zaten sene 1992'den bahsediyoruz ve genelde algı işte bir gösteri, tiyatro, dans zaten bir sahnede yapılır algısı. Ve o algının aslında sizlerle beraber muhtemelen insanların çok şaşırdığını e, düşünebiliyorum. Belki şimdi daha normal geliyordur ama o dönem için herhalde e, bir... E, Araba hurdalığına gidip bir şey izlemek, Yerebatan Sarnıcı'na girip bir gösteri izlemek e, çok heyecanlı olsa gerek. Sanırım öyleydi. Yani ya. bunu... Tabii, ben de kısacık bir deneyimimi Miran'ın söylediği üzerine paylaşacağım. Bir kere bir mekandan bir mekana seyirci gürüv olarak yürümek benim ilk defa tecrübe ettiğim bir şeydi. Yerebatan Sarnıcı'nda ise hani o e, mekanı bilenler o yürüme yollarını suyun üzerinde hatırlar belki. E, sen şurada duracaksın denmemiş olmasının yarattığı inanılmaz bir heyecan vardı bende. Şuradan da mı bakayım, buradan da mı bakayım, buradan mı daha iyi. Yani evet, o bakış evet. açısı, yani nereden görmek istediğimin bana bırakılmış olması seyirci olarak bence inanılmaz heyecanlıydı. Evet, evet sıcacık koltuğuna arada. oturup gömülmedin. yani Sen <gülüyor> seyirci olarak çok aktiftin. Evet. Ama işte bu kısımda bayağı bir... E benim için en önemli problematik noktalardan birisiydi bir yandan da çünkü ya işte sabit kalırlar ve kaçırırlarsa tabii ki kaçırırlarsa kaçıracaklar ne görüyorlarsa o kadar o gün için olması gereken ama onlara olanak sağlamaya çalışıyordum herhalde daha fazla görebilsinler her açıdan çünkü iş başka türlü görünüyor yani bu da ilginç bir şey yani nereden bakarsanız yani öyle bir olanağın izleyici tarafından e, keşfedilmesi tabii ki çok güzel bir şey aynı bir yandan da. Peki e, duygunun e, programın başında bahsettiğim e, atölyelerde ve derslerde de bir çok fazla su imajı kullanıyoruz. Bilmiyorum oraya geçmek ister misiniz duygu sende ama hani e, siz de oldukça çok kullanıyorsunuz hocam su imajları. Evet yani çünkü suyun çok kendine özgü bir ağırlığı var. Onu tutamazsınız. Hmm. Yani o böyle, böyle hmm. torbaları imajı. Hatta bol onların içine su koyup onlarla deneyim yapmak yani şahane bir şey. Çünkü bedenimizin işte çok büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Ama biz onu yok sayıyoruz. Yani o onun getireceği release çok böyle bırakma fikri e bedende yarattığı etkilerin çok güçlü olduğunu düşünüyorum normalde. Sizin peki e hatırladığınız e su ile ilgili gösteriler böyle var mı hafızanızda e içinde su olan gösteriler? Yani şöyle bir şey var çok komik sizden sonra bunu düşünüyordum. Aulos 2'de hiç beklemediğim bir şekilde e Avalos 2 de su, suyla ilişkili oldu. Çünkü e, bütün gün o gün yağmur yağdı ve bizim birinci bölümümüz e, işte, Oktay, e, Ebru ve e, Richard Hammer saksafoncu Silahanen'in içinde gösteri yapacağız. Ondan sonra da Oktay Has bahçede tek başına bah siminor mesle e, bir solo yapacak. Hı. Ve Tam böyle işte bütün gün yağmur yağıyor ve ben ağlayarak o işte has bahçenin sularını temizlemeye çalışıyorum. Birdenbire süpürgeleri fırlattım, yağmurun altında oynanacak dedim. Ve bu o kadar inanılmaz bir şey yarattı ki, Oktay beyazlar içinde böyle çok incecik, kıyafetler içinde dans ederken gürül gürül yağmur yağıyor ve Oktay'ın ağzından dumanlar çıkıyor, sular etrafa fışkırıyor ve çok ilahi bir şey oldu ve o yağmur yani dansı başka bir yere taşıdı. Yani ben böyle gözlerime inanamıyordum. Yani bana verilmiş bir hediyeydi o yağmur ve yani benim o cesaretle iptal etmeyip ona karar vermem yani hayatımda çok önemli bir şey yaptı. Sonra Amerikan Dans Festivali'nin başındaki kişi bu gösteri izledikten sonra beni dans festivalinde iş üretmek üzere davet etti. Mesela Aynen. yani böyle o şeyler. Günü, o gösteriyi seyredip etkilenenlerden biriyim ben de. Gerçekten çok harika bir karar vermişsiniz hocam. Yani. yani. <gülüyor> Sen orada mıydın o gösteride? Evet. Yere batan 92 olduğuna e, göre bu gösterdi herhalde Ağulos 2'de 91 olması lazım. 91, Ağulos 1'de 90'da oldu. Evet, evet. Programımızın sonuna geliyoruz, geldik aslında. Evet. Ee, yavaş yavaş kapatmamız lazım. Hocam söylemek istediğiniz, kapatmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu bu söyleşiyi Tekrar yaşamak, benim için yani bu deneyimi yaşamak tekrar şahaneydi. Sizinle beraber olmak da şahaneydi. Umarım başka güzel günlerde tekrar buluşuruz. Bu programı serisini orman alanlar ve hareket, sulak alanlar ve hareket ve buna benzer bir sürü konu başlığında gideceğiz. Sanırım tekrar bir programda konuşacağız hocam çünkü... Merdivenler ve hareket desek yine sizin bir <gülüyor> e, cam ve hareket desek yine e, muhtemelen de sizle bir bağlantı olacak. Çünkü dediğiniz gibi aslında bir dönem bayağı birçok farklı alanda sizi heyecanlandıran mekanlarda çok gösteri yaptınız. Bunları konuşmak, tekrar hatırlamak bizim için de çok güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Evet programımızı bitiriyoruz. Programı bitirirken... Okyanus kuyusunda bol bol oynayan ve dalgaları seyrettiğini bildiğimiz modern dansın yaratıcısı Izadora Duncan'a da hep beraber bir selam edelim. İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın. Sadim açıkla kayak var da açık radyo nazar minazodim alaydin